Peygamber Efendimiz yani şu an namazlarda bazı kişiler üzerlerine cübbe ve sarık giyiyorlar. Bunun hükmü nedir hocam? Peygamber Efendimiz'i Taklit midir bu şekilde giymek, insana sevap evet, kazandırır mı? Şimdi e, tesettür konusu, giyimi konusunun hem din boyutu var hem örf boyutu var. Şimdi İslam dini erkeklerde farklı, kadınlarda farklı hı hı. avrat mahallerinin örtülmesini emrediyor. Mesela e, Müslüman hanımlar kendilerine nikah düşen yabancı bir erkeğin yanında elleri yüzleri Küçük topuklardan aşağısı ayakları hariç bütün bedenlerini örtmekle yükümlüdür. Evet. Erkeklerde ise bu göbekli diz kapı Şimdi nasıl örtecekler? Yani burada şeffaf olmayacak. Yani dışarıdan bakınca vücut hatlarını gösteren e, şeffaf giysiler olmayacak. Hı hı. Tül gibi mesela. transparan giysiler olmayacak. Bir de e, çok dar olup da vücut hatlarını Sanki giyinmemiş gibi konuma getirmeyecek. Bir de işte kişiyi sıcaktan soğuktan koruyacak ve toplumdaki itibarına gölge düşürmeyecek, sedelemeyecek hususlar ön planda da. Bunun evet. dışında işte giysilerin şalvar olması, fistan olması, işte uzun olması, pantolon olması, kısa olması, hı hı. bunlar tamamen öfle ilgili bir şeydir. Yani Suriye Arabistan sıcak bir memleket. Bugün de fistan giyiliyor. O zaman o devirde de pere mermerzade serbesterim fistan giyiyordu. Yani şimdi mesela e, Türkiye'de şal var üzerine de uzun palto gibi giyenler e, var. E, pere öyle giymiyordu ki. Yani bildiğimiz yani Süleyman olduğu gibi beyaz uzun fistan giyiyordu. Evet. Yani gerçi palto giymiş mesela Rum'dan soğuk olduğu zaman Rum diyarından getirilmiş. Yani burada şekilden yani. Ee, Dedim ki giyecek şeyin e, rengi, kumaşı, biçimi e, tamamen örfle ilgilidir. Yani Pakistan'a giderseniz e, farklı bir giyim tarzı var. İşte e, Mısır'a giderseniz farklı, Türkiye'de farklı. Hatta Türkiye'de e, yani Erzurum'da farklı. Diyelim ki Kastamonu'da e, farklıdır. Mesela benim memleketimde eskiden hanımlar atkı ve şalvar denen iki giysi e, örtülerdi. Şimdi büyük şehirlerde mesela Müslüman hanımlar işte başörtüsü ve pardüsü veya döpyas dedikleri ceket ve etekten oluşan giysiler giyiyorlar. Evet. Dolayısıyla yani bu giyim kuşama bu şekilde bakmamız gerekiyor. <gülüyor>